İstanbul'da evet. oturuyorum. Memleketim Kayseri. Evet. Kurban bayramında Kayseri'de olsam ve kurbanımı evet. orada kesecek olsam e, kesmek durumunda mıyım? Bu evet. seferilik noktasında merak edilen evet. ciddi bir soru. Evet. Pek çok kişinin sorduğu bir soru doğrusu bu. Şöyle biraz evet. geniş izah edelim. Buyurun hocam lütfen. Şimdi durumdan duruma değişir. Şahıstan şahısa değişir. Mesela bu İstanbul'daki kardeşimiz. Kayseri'de doğmuş. Belki Kayseri'de büyümüş. Ailesi de orası. Kayseri onun asli vatanıydı. Yani biz vatanı üçe ayırıyoruz. Vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükuna. Bir insanın doğup büyüdüğü, yaşadığı ve yaşamaya karar verdiği ileride yerler vatanı aslisidir. Vatanı ikamet 15 günden fazla bir yere gitti, 15 günden fazla kalmaya niyet etmişse vatanı ikamettir. Vatan aslinde tabii ki normal standart hükümler neyse onlar geçerli. Vatan ikamette de mesela ben örnek olarak İstanbul'a 20 günlüğüne gitsem orada da tıpkı kendi vatanım gibi hükümler devam edecek. Evet. Bir de 15 günden kalmaya niyet ettiği yerler vardır. Bunlara e, vatan sefer denilir, vatanı sükna denilir. E, bir insan kendi memleketinin dışında bir yere 15 günden aşağı daha az bir süre için gitmişse misafir hükümlerine tabi olur, yolcu hükümlerine tabi olur. Şimdi bu insan İstanbul'da kalıyorsa ve ileride belli bir zaman sonra olsa bile tekrar memleketi olan Kayseri'ye gitmeye niyetliyse Kayseri onun asli vatanı olarak kalmaya devam eder. Burası önemli. Şimdi mesela ben Ankara'da oturuyorum. Benim memleketim Urfa. Annem orada, akrabalarım orada. Orada doğdum. Hı hı. Şimdi eğer ben Ankara'da şu an Ankara'dayım. Birkaç senedir belki birkaç sene daha devam edeceğim ama eğer niyetim 20 sene bile olsa, sonra bile olsa tekrar Urfa'ya gidip yerleşmek ise Urfa benim asli vatanım olarak kalır. Dolayısıyla ben Urfa'ya bir saat için bile girsem orada misafir sayılmam. Evet. Bu kardeşimiz de eğer böyle bir niyete sahipse 20 sene bile sonra olsa ben Kayseri'ye gidip tekrar yerleşeceğim diyorsa Kayseri'ye gittiği zaman bir saat için bile gitmiş olsa misafir değildir. Dolayısıyla kurban kesmelidir. Dolayısıyla cuma namazı kendisine farz olacak ve normal hükümlere tabi olacak. Evet. Ancak... İnsan İstanbul'a taşınmış diyelim ve diyor ki ben İstanbul'a taşındım doğru vatanım Kayseri'ydi ama artık ben burada kalmaya niyet ettim. Artık İstanbul'da yaşayacağım. Niyeti böyleyse artık İstanbul kendisinin asli vatanı olur. Kayseri'ye gittiği zaman o zaman eğer 15 günden az gidiyorsa yolculuk hükümlerine tabi olur. 15 günden fazla kalacaksa orada ikamet vatanı olur. Normal hükümlere tabi olur. Kardeşimiz de eğer İstanbul'u kendisine asli vatan edinmişse ve Kayseri'ye 15 günden daha aşağı az bir süre için gidecekse orada misafir olur kurban kesmek zorunda değil. Ama kesebilir mi? Mesela misafir bir insan kurban kesebilir mi? Elbette kesebilir. Nafile olur kendisi, kendisi için. Sünnet yerine geçer. Evet. Teşekkür ederiz Kıymetli Hocam. Ee, bir şey daha ben ilave edebilir Buyur. miyim hocam? Ben Tabii. merak ettiğim için soruyorum. Bir kimse e, memleketi olmasa bile işte atıyorum Ankara'da oturuyoruz. Ama Antalya'da yazdığımız var. Evet. Oraya kendi ait, kendimize ait bir evimiz var evet. ve Kurban Bayramı döneminde öyle bir karar aldık dedik ki evet. Antalya'ya gidip e, oradaki evimizde kurbanımızı keselim dediğimiz vakitte evet. yine nafile mi olur yoksa e, orada kendimize ait bir ev olduğu için durum biraz farklılaşır mı? Bu soru için teşekkür ediyorum. Tamamlayıcı olacak. Şimdi bu hususta e, böyle tek bir görüş yok doğrusu. Bunu söylemek Hı. lazım çünkü biz bu görüşlerden bir tanesini söylediğimiz zaman Belki seyircilerimizden bir tanesi başka bir hoca efendiden duymuş olacak farklı bir görüş evet. kafalar karışmaması için netleştirmek için söylüyorum. Din İşleri Yüksek Kurulu bu hususta e, insanın eğer bir yazlığı varsa yani gittiği zaman anahtarıyla kapısını açacağı kendisine ait bir ev varsa evet. oraya 15 günden daha az bir süreyle gidilse bile onu mukim sayıyor. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz, verdiğiniz örnekteki kişi Antalya'ya gittiği zaman orada mukimdir, kurban kesmek zorundadır şartlarını taşıyorsa. Evet. Yani bu görüşle dinişleri Yüksek Kurulu'nda fetva veriliyor. İkinci bir görüş daha var ancak biz de birinci görüşle fetva veriyoruz ve insanın kendisine ait bir ev varsa kurban kesmelidir, seferi sayılmaz diyoruz. Evet.